Ey garip bülbül, diyarın kandedir. Bir haber ver, gülzarın kandedir. Sen bu yolda kimseye yar olmadın, Var senin elbette yarın kandedir. Bir en iyisin yok, acep hayrettesin. Rahatı terk eyledin, mihnettesin. Gece gündüz bilmeyiz, hayrettesin. Ya senin neylü neharın kandedir. Gökte uçarken seni indirdiler... Çağar unsur bentlere vurdular. Nur iken adın niyazi verdiler. Şol ezel ki itibarın kandedir. Hayırlı akşamlar. Fikirleriyle bütün çağlara hitap eden ve insanlığın varmak istediği hakikatin şahikalarında dolaşan bir gönül insanlığı Niyazi Misri'yi konuşacağız bu akşam. Kıymetli üstadım Hayat İnaş birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhaba. Hocam kısaca... Bahsetseniz. 1618-1693 yani 18-78 1618, yani işte 70 yaş civarında 65 yaşında vefat etmiş demek ki. Sultan 2. Ahmet var tahtta. Osmanlı'nın zor dönemi vefatı. Limni adasındadır. Şu divanı da hazırlayan, kitabı da hazırlayan Mustafa Hoca'nın dediği gibi Burcu Belada Bir Merdi diye anılanları öyle söyler hoca Doğru söyler Bütün ömrü bela çekmekle geçmiş Çok zorlu bir Aşkın zebunu olmuş Zaten aşkın tabiatıdır Birisi Resulullah Efendimiz'e Seni seviyorum ya Rasulullah deyince O halde dert ve belaya hazır ol Buyurmuşlardı En çok düşmanı olan Allah'tır Sonra Resulullah Sonra derece derece ona benzeyenler zor. Hayatı zor. Çünkü dostu düşmandan ayırmak için Cenab-ı Hakk'ın adeti belalar gönderir. Geçen hafta üzerinde durduğumuz Eşrefzade'de ne diyordu? Bela yağmur gibi yağarken başını ana tutmaktır. Adı aşk diyordu. Bu tarife uyan bu tarifin gösterdiği en esaslı büyüklerden biri işte bu Hazreti Niyazi Mısri'dir. Halveti kendisi ee, taliplerine yol, doğru yol göstermiş. Bugüne kadar da takipçileri var. Çok sevilen alem İslam'da hakikaten bir güneş gibi halen bile parlayan muazzam bir şahsiyetten bahsediyoruz. Bu kitabında da Tatçı Hoca, onu nasıl anlatalım ki o belaya uğramayan anlamaz diyor. Zaten kendi şiirinde de Zatı hakta mahremi irfan olan anlar bizi, ilmi da bahri bir payan olan anlar bizi. Bizi herkes anlamaz diyor. Yani böyle büyük dert sahibi, böyle büyük aşk sahibi hakikaten? Biz şol abdalız, biz şol abdalız. Bıraktık eynimiz demiş varlığından soyunup üryan olan anlar bizi. Biz öyle aşk erleriyiz ki bütün üniformaları, makamları bıraktık şalımızı kıyafetimizi neyimiz varsa sıyrıldık bizim gibi olup da varlığından soyunup üryan olan varsa bizi ancak o anlar bu şiiri tahmis eden meşhur şey anlar bizi lirifli çok esaslı bir şiiridir hazretin nüzuli kulalı nüzuli denizlilidir de aynı zamanda yani Niyazi Mısır hazretleri de Malatyalı efendim Limni'de vefat etmiş. Herkes ona sahip çıkar ama Malatya'nın evladıdır, has evladıdır işin doğrusu. Nuzuli'de öyle Manisa'nın kulasından, Denizli'den efendim bir Niyazi Mısri takipçisi aşığı. Kıtayı tam ok ilk kıta okuyayım tahmisi. Nuri Hak'ta Mahzen-i Rahman olan anlar bizi. Turi Hak'ta Musi'yi İmran olan anlar bizi. Rahı Hak'ta merkezi Piran olan anlar bizi zâte hakta mahremi irfan olan anlar bizi il mi sırda bahri bi Payağan olan anlar bizi yani e, hepsini şerh etmenin kavramanın imkanı elbette yok ama öyle herkes bizi anlamaz. Yani ee, bunu zaten baştan karşı ediyor ateşiyle yanmış yan, olanlar ancak. Efendim Fuzuli'nin divanında gazeller faslı başlarken ilk beyit mülemmadır. Bu şu demek, yani beyt iki Mısradır ya, evet. iki Tabii. ayrı dilde. Birinci Mısra Arapça, ikinci Mısra Türkçe. Nasıl ki Hafız-ı Şirazi aynı yerde, ilk gazel, ilk beytte Arapça-Farsça mülemma yaptıysa, bizde de Fuzuli Üstad Arapça-Türkçe yapmıştı. O beyt şudur, hayli şöhret olan bir beyittir. Kad <gülüyor> enarel aşkı lil uşşakimin hacil hüda. Saliki i hakikat, aşka eyler iktida. Allah yoluna revan olanlar, aşkın ateşiyle yol alır. Aşk onların önünü aydınlatan meşaledir, ışıktır. O yüzden e, hak talipleri aşkı kendilerine yol tuttular. Bu yola girdiler, süluk ettiler diye başlıyor. Bunu tahmis ederken tabii Niyazi Mısır tahmis ediyor. İlk mısra Arapça olduğu için ilk 3 mısrayı o da Arapça yazıyor. İnnelir <gülüyor> rahmane tarfen kadri en fasil vera. Kullu mer insalikum behcen kadimem bil hava men lahu aklun salimun yaqtadi bil Mustafa kad enar el aşkul min hacil huda salike hakikat aşkı eyler iktida. Özensiz kabaca bir tercüme tercümeyle her insanlığı Allah'a ulaştıran yol var. İnsanlar nefesler adedincedir diyor Allah'a ulaşan yol. Burada bir tasavvuf büyüğünün sözünü hatırlamanın yeridir. Sanki bu mısra-ı şerh eder gibidir. Bütün insanlar istisnasız olarak ruhları itibariyle insanın ruh, ruhu, her insanın ruhu ancak ve ancak Allah'a aşık ve başka hiçbir şey istemez bir yapıdadır, tıynettedir, kabiliyettedir. Ancak dünyaya gönderilirken insanoğlu bu dünya çöplüğünde yaşayabilmesi için ruh nefse aşık edildiğinden, ruh bedene hulul ettiğinden, girdiğinden kendini beden zannedip asli tabiatını unutmuş, kendini nefis zannetmiş, beden zannetmiş ve dünyanın kıymetsiz ilgilerine etmiş O da adeta nefis gibi olmuştur. İşte bu terbiye, bu yol, sülük, seyri sülük, ruha kendi tabiatını hatırlatma işidir. Başını kaldırıp nereden geldiğini hatırlarsa ne ala yaratılışına uygun, fıtratına uygun menzille yükselir. Hani Kadir Suresi'nde. Yok, Tin Suresi'nde. Biz insanı en güzel surette yarattık, sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Meal-i Şerif'indeki. insana min ahsani. Lekad aleknel insana takvim. Ya önce en güzel yaratıldı yani ruh anlatılıyor. Sonra da nefse indirildi. O seviyeye indirildi. Tamı tamına bunu hatırlatıp insanın ruhunun ancak Allah'a kavuşmakla mutlu olacağı, başka hiçbir şey istemediği ilk Mısır'a da daha dikkate sunuluyor <gülüyor> küllü mer'in salikün behcen kadimen bil hava bu yolun yolcularının diyor hakikat erenlerinin kadim güzellikleri ezeli paha biçilmez güzellikleri hevaları iledir arzuları iledir onlar güzeli arzularlar güzeller yönelirler bu anlaşılması zor ifadelerden hemen sonra Niyazi Mısri Hazretleri'nin tahmiste kullandığı üçüncü Mısra bakın ne diyor. Ne diyor hocam? Men lehu aklun selimün yektedi bil Mustafa. Kimde aklı selim varsa, kim aklı başındaysa, doğru yoldaysa, nasipliyse o Hazreti Muhammed Mustafa'ya uyar sallallahu aleyhi ve sellem. Yani efendimize uymanın tek yol, tek çare, tek saadet yolu olduğu, ana cadde olduğunu Söylüyor varkasından arkasından fuzuli kad işte aşk yolu aydınlattı. O yüzden de hakikat yolcuları aşkı yol tuttular. Cümle eşyaya birer halet konulmuştur müdam. Birbirinden bazı nakıs, bazın istidadı tam. Meşrebi âlâ olan neşe nedir hasıl kelam? Aşktır ol neşe-i kamil kim andandır müdam? Meyde teşviri hararet, neyde tesiri sada. Kolayca anlaşılmamasını yadırgamamalı. Yani Niyazi Mısri ve Fuzuli gibi iki ustanın mısralarını okuyoruz. Burada kolay da değil. Ama herkesi, bütün eşyanın bir tabiatı, bir e, fıtratı var. Ancak kimisinin istidadı, kabiliyeti azdır, kimisinin iki yarımdır, fazladır. Fakat netice itibariyle e, yol, ana yol aşktır diyor. Ancak aşk ile hani bir söz vardır, çok meşhurdur. Ehli tarik olanlar arasında muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed siz muhabbetten hasıl. Sevgiden hasıl oldu o. Onsuz sevgi hiçbir işe yaramaz. Ta ilk mısrayı hatırlayalım. Şimdi Hazretin en meşhur şiirlerinden biri de bir de şu var tabii. Niyazi Mısri Hazretlerinin hangi şiiri meşhur? O kadar çok ki. Bu kadar yüksek manalar mana zirvelerinde dolaşan bu Zat-ı Şerif aynı zamanda herkesin dilinde olabilen çok basit mısralar da söylemiş. hocam e, kitabın içinde şöyle bir anekdot geçiyor. Bestelenmesi en kolay olan şiirlerden. Evet şiirlerdir. şiirlerden. Hakikaten bir de çoktur. Bir yani. Çoktur. Birçok şiiri bestelenmiş. Böyle bu eğitim tarzı yani kundakta başlayan ilahi okuyarak çocuğunu avutan, uyutan anne öyle bir eğitimi gerçekleştiriyor ki aslında. Ve bizim bunu hatırlayıp e, hayatımıza tekrar davet etmemiz lazım. Bu usul en güzel öğrenme usulüdür. Açık öğretimdir bu. Öyle bir yere devamı. Çünkü gönlüne e, zerk etmiş oluyor netice evet. yani. öyle bir durum var orada. Zerk etme ya. güzel derin şırıngayla verir gibi yani. Öyle bir şey ki kendi bile anlamaz zamanı gelince yani genlere nüfuz etmiş bir ahlak olarak bir sıfat olarak kendini gösterir Nuzuli'nin niyazi mısriye tahmisine dönüyorum hamdülillah bir tükenmez gence erdi elimiz gam yemeziz kalmasa harcanmığa bir pulumuz var mı yok mu hiç görünmez aynamızda malımız biz şolabdalız bıraktık eynimizden şalımız varlığından soyunup üryan olan anlar bizi Allah'a şükürler olsun ki bitmez tükenmez bir hazineye ulaştık biz diyor. Neyi kastediyor? Elbette aşk. Hatırlayalım Hazreti Yunus Emre. Aşk gelecek cümle eksikler biter der. Evet. Veya şöyle de söyler. Ee, ballar balını buldum, dükkanım yağma olsun. İşte aşkı bulunca her şeyin. Şeyh Galip Üstad der. Yani gamlı görüyorum seni hiç de yakıştıramıyorum diyor. Dertli olmak, gamlı olmak, üzüntü çekiyor olmak, e, kuru insanların yani vasıfsız insanların harcıdır. Aşk olanın böyle noksanı olmaz. Eğer böyle bir durumdaysan kendinde bir arıza olmalı diyor. Sen kendini bir kontrol et diyor yani. Bak, aşk, yani. Eksiklik olmalı eksiklik. diyor demek ki. Çünkü... E, e, Azra'nın kusuru olmadığına göre Vamıklık mı arızalı acaba diye Aşkın kahramanları Azra ile Vamık Bir, Leyla Mecnun gibidir Veya yani ne bileyim Kürt edebiyatındaki ee, Memlezin Memlezin Heh, Onu getiremiyordum ağzına sağlık Can kulağın aç duyasın Kim sanadır bu hitap Bana söylüyor, bana söylüyor şimdi <gülüyor> ya, Veya bana Can kulağın aç duyasın Kim sanadır bu hitap Kim bu sözü dinlemedi onlara oldu itab, azarlama derdine katlanmayan gördü cihanda çok ikap kahrı lutfu şey'i vahid bilmeyen çekti azap ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi bak sana söylüyorum diyor burada muhatap insandır beni Adem, bak sana söylüyorum okuyucunun dikkatini çekiyor Nüzuli merhum bu sözü kim dinlemezse azarlandı diyor. Kınandı, itap edildi, azarlandı. Ee, mahcup oldu, yüzü kızardı. Derdine katlanmayan gördü. Cihanda çok ikap, ceza görür. Dert ona lütuf olarak, ihsan olarak gelmiştir. Eğer katlanmaz, sızlanırsa o ceza görür. Ve şimdi Niyazi Müsri kelamı kibarı. Kahru lütfu şey'i vahit, bilmeyen çekti azap. İkisini denk görmeyen. Aynı görmeyen, kahru ve lütfu aynı görmeyen azap çeker kaçınılmaz olarak. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Kim ki bu azaptan kurtuldu. İkisini aynı bildi. Derler ki nimet artınca şükür artar. Hamd öyle değil ama nimette de belada da devam et. Çünkü o ikisini bir görür. Hamd ehli olan Allah hamdinizi artırsın derler ya. Evet. Elhamdülillah. Hem nimete hem azaba. Acı olan da tatlı olan da hepsine e, bir hoşnutlukla rıza vermenin adıdır. Yani verince iyi de vermeyince yani, kötü mü yani? Yani nimet kesilince şükür de azalır. E, her hale şükür, her hale şükredebilme, her durumu hoş karşılayabilmeye hamd deniyor. Şairimiz de, üstadımız da, bu büyük mürşid de bu şekilde söylemiş. Efendim ehli hak olmak dilersen zerki taat terkin et. Hak ehli olmak istiyorsan, ibadetindeki riyayı, gösterişi kaldır. Zerkitaat i terkin et. İçini saf eyleyi gör var, kıyafet terkin et. İçini temizle, görüntüye önem verme. Zahir harap, batın mamur. Görünüş gösterişli olmasın, viran olsun. Hatta bunu irade olarak yap yani dökül melamet derler ona tasavvufta. Yani göze batmamak mümkün mertebe, aşağılarda olmak. Kanuni merhum da bir şiirinde öyle söylüyor. Yani rahat olmak istersen meskenette meskenet. Göze batmayan, mütevazı kulübe gibi bir yerde otur diyor. Gösterişli evde oturmayan meraklı olma. Çünkü onun hırsızlığı var, hırsızlığı var, var. Yani var Yani <gülüyor> nazarı var efendim. Tende gü şeyle gel basiretle sefahat terkinet. Söze kulak ver. Basiretli ol, firaset sahibi ol, keskin görüşlü ol, sefaheti terk et. Sefahet yani aşırı tüketim, şımarıklık efendim, israf hali. Bugünümüzün büyük hastalığı. Maalesef ya, maalesef. Ya, adam olmak istiyorsan bunu terk et. Ey ki ehli aşka söylersen melamet terkin et. Aşk ehli olana. Şimdi burada da kritik bir durum var. Melamet, kınanma. Kötülenme, taşlanma hali ve bunu iradi olarak yapma. Yani zor bir durumdur. Birçok tasavvuf büyüğü, birçok eren bu sebeple kötü bilinmiştir. Ama bunu kendisi istemiştir yani. Birisi İbrahim'i, Edrem hazretlerini arıyor. İbrahim Edhem de oralarda dolaşıyor. İbrahim Ethem'i gördün mü diyor arayan kişi. O da diyor ki ben tanırım onu diyor yani. Yaramaz adamın tekidir diyor. <gülüyor> Sen nasıl söylersin Hazreti İbrahim Ecem hakkında diyorlar dövüyorlar. Ya vallahi ben tanırım diyor bilirim diyor ya kötü bir adam diyorum size. Vuruyor işte tam da dediğiniz gibi diyor onu kastediyorum. Sonradan anlıyorlar. Bizzat kendisini dövüyorlar ama onun şikayeti yok. Ben sadece bildiğimi söyledim diyor. Bu tabi özel bir haldir. Öyle umuma teşmil edilemez. Taklidi mümkün değildir. Zaten bu gibi sözleri Hazreti Yunus Emre'den de işittiğimiz e, isteyene ver anları bana seni gerek seni gibi sözleri ehil olmayanın ağzına yakışmaz. Rıya olur. Sırıtıyor. Sırdır, çirkin. Çok sırıtıyor. Yani. Çirkin de olur. Yani o, o diyor ama bu sözün ehli Hakikaten o gahr lütfu şey-i vahit biliyor. Bunu da zaten gördüğünüz zaman hissediyorsunuz. Şiirlerde de hissediyorsunuz. Mesela evet. Niyazi Mısri'de de bunu ben çok hissettim okurken. Ya. Yani o aşkın hakkını vermiş ki biz bugün o, bu sohbete konu edip ya biraz anlayalım bu mübarek evet. bir şeyler demiş Hikmet'inden bize de bir paylaşıyor. <gülüyor> yani bir, bir kok kokusu. Yani. Ya şöyle bir şey var. Yani ha. bunlar tadılarak. Ee, yaşanarak bilin. Aşk yaşan, yaşanır anlatılmaz derler. Evet. Men lem yazuk lem yedri tatmayan bilmez der Arapçadır bu söz. Doğrudur. Fakat şu da var ki ehil değilsek de şekerin adını anmak ağzına zehir koymaktan iyidir. Biz evet. de biliyoruz liyakatimiz yok. Yani konuşuyoruz diye buna Vakuf değiliz. Ama böyle insanlar vardı. İşte gör İnsan kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerif yani bunları da tanıyalım. Zannetmeyelim ki herkes böyle maddi dünyayı ciddiye alarak dünyayı kovalayarak geldi gitti. E şimdi Niyazi Mesul Hazretleri zamanında yaşamış onca insan var. Zengini var, devletlisi var, meşhuru var, ne bileyim gösterişsisi var onları anlıyoruz. İbrahim Edem Hazretleri'ni anıyorsun o dönemin sultanını sorsan bilmez adam devletin başındaydı o bile unutuldu gitti ama gönül sultanı unutulmuyor. Onlar gönüllerde taht kuruyorlar. En kıymetli olana gönül verdikleri için bütün dünya arkalarında güneşe dönen gölgeyi arkasına alır. İşte onlar güneşe dönmüş insanlar. Buradaki kritik ifade melamet kavramını dedik ya bak ne diyor Niyazi Müsri Hazretleri? Ey ki ehli aşka söylersen melamet terkin et eğer sen aşk ehli olana melamet etme böyle derli toplu ol falan yani kendini rezil etme diyorsan sana sözüm odur. Söyle kim mümkün müdür takdir takdiri huda Allah'ın takdirini değiştirmek mümkün mü diyor. Bizim bu halimiz ilahi takdirdir diyor bu böyle icap ediyor diyor yani anlamıyorsun karışma bari. Anlamıyorsun bari karışma, bu büyük iştir, çetin iştir. Zincirlere bağlanıp esir edilmiş ve çok büyük ızdıraplarla hapisler, eziyetler görmüştür o Hazret. Başka türlü de olabilirdi, rahat edebilirdi, kolaydı. Hallazı Mansur dar ağacına gitti sözünü değiştirmeli değil mi? Yani aşk, aşkın zebunuydu, o sözün bedelini belki biliyordu ama takdiri huda buydu. O da buna mani olamadı. Onun durumunu izah etmek için bir ermişe sormuşlar. Nedir demişler ya bu. Yani söz tehlikeli. Bu söz hakikaten lügata bakıyorsun. Böyle söz söyleyen idam edilir tabii. Neden ısrar etti? Onun düştüğü hali şöyle anlatmış. O Eren. Nasıl anlatmış hocam? Delikanlının biri bir kıza aşık oldu. Ömrü boyunca peşinde, senelerce peşinde koştu. Yandı, yakıldı ateşlere. Bir Arif'e danışmak zorunda kaldı. Çok büyük ızdırap içindeyim. Aşk. Beni yaktı, kavurdu. Bir çare dedi. O zat da onu aldı. Çilehaneye kapattı. Ne kadar kalacağım burada? Evet, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar. Ne yapacağım burada dedi. Bu parmaklıkların gerisinde. O sevdiğin kızı An dedi. Onun ismini yad et. O da aşk ehli. Zaten başka bir şey söylemek de yok. Yani aşıklar başka laf edemezler. Öyle Öyle bir derdi yok. O kızın diyelim adı Leyla olsun. Yani geleneğimize de uygun. Leyla, Leyla, Leyla diyerek günler geçti ve Muhabbet maşuku celbeder derler yani çeker kementtir kuvvetli olunca aşk sevgi muhabbet sevileni çeker ve nihayet geldi muradını ayırdılar evlendirdi şeyh onu kavuştular ve çıkardı silahaneden dedi ki evlat diyelim 40 gün Leyla dedim kavuştun Allah desen ne olurdu işte hallacın başına bu geldi. O başka bir şey söyleyemedi. Ne sorarsanız sorun o sadece sevgilisini andı. maaş okunu andı. O anda kastı başka da olsa söz cezayı gerektirdiği için bilinen infaza uğradı. Ama işte melamet halini terk et. Düzgün ol biraz herkese benze eller gibi ol diyene söylüyorum diyor. Takdiri hüdayı değiştirmek kabil değil diyor. O bizi aşar diyor. Varlığın mahvetmek oldu aynı erken sadıka, kalbini yakmak gerek de madem barika, aşık oldur gitmeye herden başından saika. Aşk kilki çekti hatlevi vücudi aş aşika, kim ola sabit hak ispatında nefhi maada. Yani izahı kolay değil. Yani sadık olan yol eline kendi varlığından sıyrılmakken fena bulmak, fani olmak şart oldu. Aynı erken sadıka yani bu kelimeleri gündelik hayatımızda şöyle bir 50-60 yıldır hiç kullanmadığımız için. Çok yabancı yani, geliyor. Çok yabancı geliyor yani bu biraz da bizim işte problemimiz bu. Yoksa bu cümle ortalama Türkçe ile pardon 60 yıl önce 70 yıl önce hiç de zor gelmezdi. Varlığın mahvetmek oldu aynı erken sadıka. Varlığını mahvetmek yok olmak yokluğa doğru gitmek. Ee, yolun esası oldu sadık için. Sadık ki sen benliğinden vazgeçeceksin. Kendinden vazgeçeceksin. Ben demekten vazgeçeceksin. Ben demeyi çok ayıp sayarlardı. Ben demezler diyemezlerdi. Kalbini yakmak gerek de Madem barika şimşek gibi. Yani yıldırım düşmüş gibi varlığını yakmak ortadan çıkma katre veş mahv vücudet bahre zira kim bahir geçen de konuşmuştuk hayali beyin beyti denize düşen damla gibi ol yoksa çöp gibi olursan sahile atar diyor deniz seni. Aşık oldur gitmeye herden başından saika. Aşık odur ki başından belalar eksik olmaz. Saika ondan eksik olmaz. Aşkın kalemi öyle bir yazı yazmıştır onun alnına. O, o, öyle yaşar. O, kim ola sabit hak, ispatında nefimada, kalbinde başka hiçbir sevgi kalmasın, onun başka bir rengi, başka bir boyası olmasın diye e, kalem öyle yazdı. Onun kaderi öyledir. Ey Yazı işte bu fuzuliye yaptığı tahminsin. Ha Şu şiir de çok şöhret bulmuştur. Aynı şiir hocam. Arzularsın Redifli, duydun mu? Bu şiiri biz okuduk internette dolaşıyor falan. Hı hı. Bu konuda da epey bir yani en güzel okuduğu şiir bu dediler. Aslında şiir çok güzel. Bir okuyanı güzel zannediyorlar. Evet. Ne adanı terk etmedin, yaraanı arzularsın. Hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın. Men arefe nefsahu fakat arefe Rabbah. Nefsini sen bilmeden Sübhan'ı arzularsın. Sen bu evin kapısını henüz bulup açmadan içindeki kinzi bir payanı arzularsın. Dışarı üfürmekle yakılır mı bu ocak? Yönün hakka dönmeden ihsanı arzularsın. Dağlar gibi kuşatmış tembellik kardeş seni. İki versiyonu vardır. Dağlar gibi kuşatmış benlik günahı seni. Günahını bilmeden gufranı arzularsın. Cevizin yeşil kabını yemekle tat bulunmaz. Zahir ile ifaki Kur'an'ı arzularsın. Şimdi burada İmam-ı Gazali Hazretleri'nin de yaptığı bir açıklamanın yeri gelmiştir. Yeşil kabuğuyla ceviz. Ceviz midir? Evet. Cevizdir. Adı, cevizdir. Atarsın yeşil kabuğu. Acıdır. Bol dumanlı. Kötü kokulu olur yakarsan. İçinde tahtadan, ağaçtan bir kabuk var. Hala adı ceviz mi? Ceviz. Evet. Atarsın kabuktur. O da bir işe yaramaz. İçinde ceviz çıkar. Dersin ki cevizi buldum. Doğrudur. Orası yenir. Ama özünü alırsan kalanı posadır. O da içtir. Yani öze doğru gittikçe kıymet artar. Sen yeşil kabuktasın diyor. Öze inmedin ve zahir ile Kur'an'ı arzularsın. E hadi işin kolay gelsin ama diyor. Daha işin çok yani. Daha daha, daha yolun, yolun, yolun başındasın. Yani. Yani. Yolun başındasın. Evet. Gurbetliye düşmeden, mihnete sataşmadan, kebap olup pişmeden büryan arzularsın. <gülüyor> büryan farsça. Kebap demek. Türkçe kebap işte birlikte. O da gerçi Türkçe'ye efendim Arapçadan geldi herhalde yani pişmedin ama pişmiş gibi olmak istiyorsun büryan sayılmak olmaz diyor yanman lazım altını ateşle muayene ettikleri gibi insanı da belayla imtihan ederler bela ateşine girip çıkınca eğer halis ise girdiği gibi çıkar rengi de mahiyeti de değişmez varsa karışık bir şeyler bir alaşımsa falan yani ayarı düşükse o fazla belli olur temizlenir ama <gülüyor> ateş insanoğlu soğana benzer derler yanmadan önce ateşe girmeden önce acı çıkınca tatlı yabandasın evin yok bir yanmış ocağın yok ıssız dağın başında mehmanı arzularsın misafir bekliyorsun dağın başında evin yok ocağı yakmamışsın Tabi bütün bunlar rumuz. Yani kalbi temizlememişsin. Kalpten yabancı sevgileri çıkarıp atmamışsın. Evi, ve evde misafir bekliyorsun. Olmaz diyor. Olmaz. Ben bağ ile gezdim. Hıyar bulamadım. Salatalık yani. Sen söğüt ağacından rumman arzularsın. Ya meyve vermez söğüt ağacı sen ondan hurma nar bekliyorsun. Hurma bekliyor. Olmaz diyor. Usulü var, elkanı var. Kavuşursun ama yola girersen, şartları yerine getirirsen Başsız kabak gibi tekerleme söz ile Yunus deyin niyazı, irfanı arzularsın. Bakın o da Hazreti Yunus Emre'yi öne çıkarıyor. Yani Hazreti Yunus kavuşlama diyor sen. Ne arzuluyorsun? Neyin peşindesin? Farkında mısın diyor. Şimdi efendim e, genel bir kaidedir. Ol kimse ki kendini bihasıl bile vasıldır derler. Yani. Kendinde bir şey olmadığını, manevi bir kemalat sahibi olmadığını, çiğ olduğunu bilen, söyleyen, kabul eden olmuştur. Ama kendinde bir şey vehmeden hiç hiçbir şey yoktur. Onu yine tasavvuf büyükleri şöyle bir beytle formülüze ederler. Kamış boşum dedi şekerlendi, ağaç yükseldi baltayı yedi. Kamışın içinde şeker var. Neden? Boşluğunu kabul etti, boşum dedi hiçliğini kabul etti, zaafını, acizini kabul etti. Şekerlendi ama ağaç yükseldi, iddia sahibi oldu. Ta keserler, ortada hiçbir şey kalmaz. Şimdi hocam, Buyurun. yeni bir şiire geçmeden Geçmeden önce evet. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şurada da iki güzel örnek var çağımızdan, onları okuyacağım. Evet. Niyazi Mısri'nin arayışı çok uzun sürüyor. Evet. bugünkü üniversite öğrencisi ayarında, hatta profesör ayarındayken Ümmü Sinan Hazretleri'nin huzuruna geliyor. Kimin efendim? Ümmü Sinan. Ümmü Sinan Hazretleri'nin halveti. Hazretleri evet. geliyor Ve bir anda değişiyor. Şimdi bugünkü şartlarda baktığımızda e, kitabın içinde bazı şeyler sülükten öncedir diye not düşmüş e, e, Niyazi Mısri. Bu yazdığı şeyler ondan önce. <gülüyor> ondan sonra yazdıkları çok farklı hale geliyor. Ben şurada bugüne getirip şöyle yani hmm. bugün işte ben e, üniversitede profesörüm sonra işte Ümmü Sinan Hazretleri gibi bir bulacağım gideceğim. Hiçbir şey bilmiyorum diyeceğim. Yani bu gerçekten ya, nasıl ne kadar zor tarif ederiz? Ne bunu? kadar zor yani ne kadar zor. Kibrin bir alameti var. Yani kibrin alametleri bir alameti değil. Mesela derler ki kibir sahibi soramaz. Dua isteyemez. Teşekkür edemez. <gülüyor> e şimdi öyle bir noktadasın ki tamamen çahil Elif'i bilmez biri gibi. Soracaksın. Hatta bir de şu durum var. Bu şekilde gelip soranlar dediğin gibi profesör mevkiinde herkesin hürmet ettiği eli öpülen bir e, karizma sahibi, bir kariyer sahibi. Müracaat ettiği şahısta dışarıdan baktığınız zaman fevkalade mütevazı yani görenin dışarıdan anlaması mümkün değil yani. Ancak ehli olursa, kalbine vakıf olursa. O özellikle tavazu seçmiş bu da olabilir bir aldatıcı zırh giyer yani ehli olan talip olur başkaları da küçümser yani kerhen selam verir işte o da geçiyor falan derler. Öyle birine gidiyor ve ben bilmiyorum ben teslim oldum ben hastayım işte şifa bulmanın ön şartı hastalığını kabul etmek. O ana gelince mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür der ya şair. Boyun eğince, baş eğince, baş kesince teknik bir söyleyişle, meşhur bir ifade tarzıyla Cenab-ı Hak lütfediyor. O işte imtihanın belki de başlangıcı ancak öyle adım atılabiliyor. Kolay değildir, olmamalı kendimizden düşündüğümüz zaman yani hukuk tahsili yapmışsın efendim. Bilmem ne üniversitesi falan falan. Hele hele biz sadece bir lisans mezunuyuz. Adam doçent, do profesör bilmem ne. Kaç tane sertifikası olan arkadaşım var hocam. O sertifikalar var doçentlik, doktorluk falan hepsi üst üste koydum. Hadi bana var. Elif'i öğret diyeceksin. Gidip bir yere yani zor tabii zor. Yani onu Cenab-ı Hak ancak sevdiklerine nasip ediyor. Günümüzden dedim ya. Evet hocam. Günümüzde dediğimin biri hayatta biri e, merhum. Evet. Konyalı Veysel Öksüz. Evet. 1993. Geçen de kendisiyle ilgili hususi bir program yapmıştık Konya'da. Oğlu ile iyi tanışırım. Hocadır, hat dersleri verir efendim Konya Selçuk Üniversitesi'nde. Ve ise löksüz merhum. Yani dışarıdan bakınca da insanı şaşırtır. Ortaokul iki terktir yani. <gülüyor> yani bizimki gibi diploma sahibi falan, falan değil. değil yani. yani öyle bir gösterişli diploma yok. Çok esaslı şairleri ve zor şiirleri tahmis Etmesiyle tanınır. Birinci evet. sınıf bir şairdir. Niyazi Mısri Hazretlerinden birkaç tahmisi var. Hepsini okumaya tabii zaman yetmez ama biri şu mesela. Allah Hudiyen Redifli Gazeli'nde bir terbiye yapmış. Yani terbiye dörtleme. Evet. Beyt'e iki Mısra ekleyerek 2-2-4. Gönlü hayran eyleyen surette gördüm ben seni. Sırrı ifşa eyleyip terk etti Adem Gülşen'i. Geceler ta subh olunca inledir bu dert beni. Derdimin içinde dermanımdır Allah'u diyen. Şimdi ilk iki Mısra Veysel Öksüz'ün gönülleri hayrete düşüren, hayran bırakan bir surette gördüm ben seni. Allah Allah ne gördü acaba? Ne gördü? Ve örnek veriyor sırrı ifşa ileyip terk etti Adem Gülşeri Hazreti Adem cennetten dünyaya geldi. Ona bir atıf yapıyor. Çok enteresan atıf yapıyor. Çok enteresan ya. Geceler taa subuh olunca inledir bu dert beni. Niyazınızı sabahlara kadar bu dert beni ağlatır, inletir. Derdimin içinde dermanımdır Allah'u diyen. Ancak o derdin dermanı da bizzat kendisi. O dert bana dermandır. Dilde asla tutmasın yer malu evlat fitnedir. Bir uzun rüyaya benzer tez geçer alem nedir? Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir katremin içinde ummanımdır Allahu diyen. Bu da ilahi olarak okunur biliyorsunuz. Evet hocam çok bilinir. Çok bilinir. E, melodilerden biri. Veysel Öksüz merhum diyor ki gönülde yer tutmasın mal evlat. Fitnedir diyor. Fitne imtihan demektir. Biz fitne deyince böyle daha farklı bir anlam. Yani o manası elbette ama... var. Elbette var ama burada özellikle imtihan manasını veriyor evet. şarihler. Bir uzun rüyaya benzer, tez geçer alem nedir? Alem dediğin dünya hayatı nedir? Gidiyor bir rüya diyor, tez geçer. Buna gönül bağlama. Yere göğe sığmayan, yani Allah, yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir. İşte işin sırrı burada. Kalbin ne olduğu anlaşılırsa, bilinirse her şey çözülecek. Cenab-ı Hak idrak nasip etsin. Aynen. Kalp Allah evi, Beytullah. Ya O yüzden diyor kalp kuran. Hasmullah olur, Allah'ın düşmanı olur diyor, kalp kırma diyor. Bütün şairler ortak aynı şeyi söylüyorlar. Geçen de örnek vermişik Sultan 3. Murat. Yani ey muradi vadeyi haktan udul etme sakın, cehdedi bincitme kalbi için gönül kıldan durur. Devlet başkanı adam yani dünyanın en büyük devletinin arazisi en geniş olduğu dönemde Sultan. Ve diyor ki Muratciğim kendine söylüyor, emre itaat et. Yasaktan sakın, haramdan sakın ve sakın ha gönül kırma. Çünkü gönül kıldan ince ve Allah evidir. Enteresan. Evet. Katremin içinde ummanımdır. Allah hu diyem. Bir kıta daha okuyalım, öbürüne geçeceğim. Aşk-ı sevdasıyla eyler derbeder bu gönlümü. Bekletir gelmez ve lakin her sefer bu gönlümü. Kisve itenden muarra eyler. Kisve itenden muarra seyreder bu gönlümü. Raks uran abdalı uryanımdır. Allah hu diyem. Ah Niyazi yani abi Allah'tan idrak istemek lazım. Ya. Yani hakikaten var ya bu sözleri etmek için girip çıktığı seyir süluk bu nasıl bir maceradır bu nasıl bir tecrübedir. Hangi ateşlere girdin çıktın da ten kisvesi, tene elbise diyor. <gülüyor> yani ruha göre, kalbe göre, maneviyatına göre beden elbise hükmünde. Elbi beden elbisesini Çıkarıp ondan ağrıyı kalınca seyreder bu gönlümü. Ancak o zaman seyredebiliyorsun. Tenden kurtulman lazım. Raks uran abdalı Uryanımdır Allah'u diyen. şevkiler de raks eder diyor. Çıplak, abdal. Yani kullanılan ifadeler de hakikaten. Şimdi gene e, Veysel Öksüz'ün Hocam ona geçmeden önce Cemal Cemal Kurnazdan okuyacağım ama senin sorundan sonra. Sor bakalım. İşaretli defalar bölümümüz var biliyorsunuz. Bugün de yine Niyazi Mısri'den seçtik. Sen birden aniden şimdi bana dersin ki 10 dakika kaldı falan dersin. 10 dakikayı 10 dakikadan az kalır. Daha öyle mi Hocam sohbet o kadar güzel ki bölmek istemiyorum. Eksik Hazretin sözleri öyle. Evet. Bu fena'nın izzu cahı, işu nuşu bir hayal. Bu fena'nın izzu cahı, işu nuşu bir hayal. Görmedim bir izzetin kim bulmaya ahir zeval. Allah Allah görmedim bir izzetin kim bulmaya ahir zeval. Bir izzetini görmedim bir yüceliğini görmedim ben bu alemin zeval bulmayan. Ya burada ne ele geçerse batıyor. Burada doğan güneşler batıyor diyor. Yani. Bunun aksini görmedim. Ee, bu fenanın bu fani olan yok alemin tacı tahtını da makamını mevkiini de hayal bildim. İşte mesele budur. Bunu anladığınız zaman hayat hayaldir. Zeval neymiş hocam? Ona da bakalım lugattan. Hadi bakalım. Zeval. Ee, zeval. Şimdi dinleyicilerimizi her seferinde e, hatırlatıyoruz ki bu lugatlar bize lazım. Böyle yanınızda ee, olsun. Elinizin altında olsun. olsun. Bakalım zeval neymiş? Evet. Zeval sona erme, yok olma, yok oluş, zail olma. Heh, evet. Bu anlamlara geliyormuş. Kritik bir anlam yüklenmiştir bu kelime. Evet. Güneş zirvedeyken zeval adını verir Medeniyetimiz Güneş Zeval'de. Zeval yok oluş demek. Halbuki varoluşun zirvesinde yani zirveye çıktın yok olmaya gidiyorsun. Yavaş yavaş gidiyorsun. kaybolacaksın. Hep kaybolacaksın. Bu bir ders olarak yani he, kelimelerin işte böyle bir kokusu, tadı, lezzeti, tarihi bir arka planı var. Bak lugat'tan baktığınız zaman başka bir mana görünüyor. Gelenekte yüklendiği bir başka mana var. Güneşin en tepede olduğu vaktin adı zeval. Zeval vaktinde diyor. Gölge sıfır Efendim Aman ama bu yavaş yavaş gidecek demek artık yani oradan anladık. ki güneşin başına bu geldiyse sen de var bizim başımıza var var senin ki. başına ne gelecek Cemal Kurnas Hoca evet. Gazi Üniversitesi'nde profesör doktor zamanımızda bu sahada ehliyet sahibi cidden çok bir kıymetli bir hocadır e, Amil Çelebi talebesiydi ve Amil Çelebi oğlu Hazreti Mevlana soyundandır Çelebi zade o demek zaten Hazreti Mevlana'ya nispeti torunusunuz efendi falan dediğinizde hoca sonra demiş ki Cemal Hoca bana bizzat anlattı. E, belden evlat olmak değil yoldan evlat olmak kıymetlidir. Eyvallah, eyvallah. <gülüyor> efendim. Cemal Hoca yoldan evlatlarındandır. Yani biz bunu onun mütevazı halinde müşahede ediyoruz. Ben bu tarafını bilmiyordum. E, şiirlerinden haberdardım ama mesela Niyazi Mısri Hazretleri'nde de bir Tahmis yaptığını böylelikle görmüş olduk. Es Sala Gülzar'daki hezarı aşka es Sala. Derdugam nihsaneden ol harı aşka es Sala. Es Sala esrarı aşka es Sala. Es Sala her kim gelir bazarı aşka es Sala. Es Sala her kim yanarsa narı aşka es Sala. Niyazi Mısır Hazretleri demiş ki her kim aşkın pazarına geldiyse selam olsun ona hoş geldi sefa geldi güzel yere geldi her kim yanarsa aşkın ateşine ona selam olsun hürmet ediyorum demiş ona tahmisinde bu gül bahçesindeki aşk bülbüllerine selam olsun gam ihsan eden o Aşkın dikenine, o aşkın ateşine, harına selam olsun. Essala sarhoş kılan bu aşkın sırrına. Aklı baştan alır sarhoş eder insanı. Ona selam olsun diyerek tamla yazması paralel bağlamında çok güzel tahmis. Bir, bir kıta daha herhalde vaktimiz olacak. Vaktimiz olur Tek de yok olmak tarığı hakta tek unsur olup Yar coşar eyler terenim nazmü mensur olup, Zahide durma yolumda kanlı bir sansür olup, esla darı enel hakta bugün mansur olup, canı başımdan geçen berdarı aşka esla. E, herhalde bu sansür kelimesi de. Klasik edebiyata bu vesileyle girmiş oldu. Çok da güzel yakışmış yani. Yolumu kesme diyor. Azlık bilginle yani işime karışma diyor. Aşk ehlinin sözüne haline aklın ermez e, diyor. Ey ham kişi diyor. Bari kenarda dur da. Ses etme. <gülüyor> Ses etme bari yani. Madem tatmadın haberin yok. Sözünden anlaşılıyor, halinden anlaşılıyor. Karışma bari. Gerçi çoktur ehli davran içre ev bark eyleyen. Me içip dil seven bin bir heves gark eyleyen. Vazgeçer dünyayı faniyeden yolun fark eyleyen, İbni Ethem gibi tacı tahtını terk eyleyen, soyunup abdal olan hünkârı aşka esselâ. İbrahim Ethem Hazretleri'nin yaptığını hatırlatıyor. Devlet başkanlığından dervişliğe gitti, soyundu dünyadan ona selam olsun diyor. Böyle bir yola gel beraber git. Şimdi öyle biz çağırıyorlar ki insanı koluna girip hadi yani. Bu işte bu önderlerin tabiatı peşine takılsın geliyor, onu izleyesin geliyor. Şey de yok hocam, mesela kızmak yok, kırılmak yok. Gelirsen buyur, gel gelmezsen de kendin bilirsin. Gönül koyma, koymak yok, yani insanı çok güzel tanımışlar, öyle diyeyim. Darü dünya sanki şeyhsiz, şöyle bir hamka gibi, hoş nazar et, hoş nazar et, gör kadim ervah gibi... Daha üstün rütbe mi vardır fena fillah gibi ah Cemal hocam ah Cemal hocam Allah ömrüne bereket versin ya. Tamam. şu Mısra'ya bak ya daha üstün rütbe mi vardır fena fillah gibi Allah sevgisinde yok olmaktan üst öte rütbe mi var diyor ne istiyorsun daha diyor buna kavuştunsa her şeye kavuştun bu yoksa neyin var bu dünyada diyor neyinle övüneceksin işte geldin gidiyorsun toprak olacak bedenin Allah Allah kendini odlara atan şol halilullah gibi abi en tatlısı en sona kalmış ya Niyazi Mısır Hazretleri de kendini ateşlere atan İbrahim halilullah gibi canu dilden bülbül ve gülzarı aşka esselâ ben diğer hususları geçip sadece şu kutayı bir kere daha okuyayım ben galiba hocam. bir dakika mı kaldı Darı dünya sanki şeyhsiz, şöyle bir hankah gibi. Hoş nazar et, hoş nazar et, gör kadim ervah gibi. Daha üstün rütbe mi vardır, fena fillah gibi. Kendini odlara atan, şol halilullah gibi. Canu dilden bülbülü gülzarı aşk es sala. İşte böylece bilenler söyler, bilmeyenler de anlatır. Bilmeyenler de okur. Herkesin bir nasibi var. Cenab-ı Hak nasipsiz bırakmasın. Yani ah yani Cemal hocam var ya yakmış geçmiş ya. Yakmış geçmiş abicim ya. Dosta varmak istiyorsan iptida bir gerek. Yol bilen ihvan gerek, erkan gerek, irfan gerek. Gece gündüz daima kalbinde tek mihman gerek. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanma kim hayvan olan anlar bizi. Eyvallah hocam. Bitir teşekkür diyorsun, ediyoruz. Tamam teşekkür, ben teşekkür ederim. Ee, programın <gülüyor> Allah sonuna Allah geldik. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün de Gönül Sultanlarından Niyazi Mısri'yi konuştuk. Abi Haftaya başka bir şairimizle hikmeti, irfanı, aşkı aramaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar efendim.